Bugün itibariyle Allah azze ve celle'nin El Hayy ismini inceleyeceğiz inşallah. Allah azze ve celle El Hayi'dir Yani utanma sahibidir. Kardeşlerim bu Allah azze ve celle'nin El Hayy ismi utanan manasında ki ismi e, İki hadiste zikretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde geldiği kadarıyla. Birinci hadis e, Ebu Davud ve Nesa'i de gelen e, Ya'la bin Umeyye radıyallahu anhunun rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boşluk bir alanda üzerinde herhangi bir izarı örtüsü olmaksızın Yıkanan bir adamı görüyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıyor. Allah Azze ve Celle'ye hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyuruyor aleyhissalatu vesselam. اِنَّ اللّٰهَ عَزْزَوَ جَلَّ حَي۪يُّنْ سِت۪يرٌ يُحَبُّ الْحَيَاءَ وَالْسِت۪رِ Muhakkak ki, Allah azze ve Celle hayyun yani utanma sahibidir ve sitirun örtünendir manasında. Yuhibbul hayae ve sitr hayayı, utanma duygusunu ve örtünmeyi sever. Feiza tasala ahadukum felyastatir. <gülüyor> Sizden birisi yıkandığı zaman ne yapsın? Örtünsün ya da hiç kimsenin yani görmediği bir yerde yıkansın buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim Allah azze ve celle el Hayy utanma isminin geçtiği bir diğer hadiste Ebu Davud ve İbn Macid'e gelen rivayette Selmanul Farisi radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki İnne rabbakum tebaraka ve teala Hayyun Kerim. İstahye min abdihi eğer ellerini O'na kaldırdığı zaman onları boş çevirmeyi yasaklar. Muakkak ve Teala Hayy'un Kerim'un utanma sahibidir ve kerim olandır. Ve bir kulu kendisine dua etmek için ellerini kaldırdığı zaman onu sıfır olarak yani boş çevirmekten haya eder diyor Allah Resulü sallallahu Aleyhi ve Sellem. Kardeşlerim, El-Haya yani utanma duygusu dediğimiz bu isim Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir sıfattır ki, Allah Azze ve Celle'nin celaline ve kemaline yakışır bir şekilde Haya sıfatı vardır. subhanuhu ve Teala'nın. Ve Allah Azze ve Celle'nin biliyorsunuz sıfatları kullarından hiçbirine ne yapmaz? asla ve asla benzemez. Allah azze ve celle'nin Şura Suresi 11. ayeti kerimesinde buyurduğu gibi leyse kemithlihi şeyun ve huves semiun basir. el basir, muhakkak ki hiçbir şey Allah'ın nedir bir benzeri olamaz, mümkün değildir. Allah gerektiği gibi işiten, Allah hakikatiyle Duyandır buyuruyor Allah subhanehu ve teala şuuran birde. Ve yine Meryem suresi 65. ayeti kerimesinde hel te'lemu lehu semiyya. Sen Allah'ın bir ortağını, bir benzerini biliyor musun diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki haya dediğimiz bu duygu da Allah Azze ve Celle'ye yakışır bir şekilde onun bir vasfıdır, sıfatıdır. Bu da yani mahlukun Yaratılmışların hayası gibi değildir. Bu haya ismi kardeşlerim Kur'an'da ve Sünnet'te fiil sigasıyla e, gelmiştir ki Allah Azze ve Celle izafe edilerek e, fiil sıfatıyla siğasıyla gelmiştir. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 26. etik kelimesinden "Innallaha la yestahi an yadruba mithelan ma bagoodatan". فَمَا فَمَا Allah Azze ve Celle bir sineği ya da ondan daha üstününü bir misal olarak vermekten haya etmez yani çekinmez buyuruyor. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 26. ayeti kerimesinde. Kardeşlerim Buhari ve Müslim'de Ebu Vakit El-Leyfi radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturmuş. İnsanlar da etrafında onu çevrelemişlerdi diyor. Ve o esnada karşıdan üç tane adam geldi. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına geldiler. Bunun üzerine kardeşlerim ikisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine geldiler. Onun meclisine girdi. İki, bir tanesi ise Oradan çekip gitti. Daha sonra e, o ikisinden bir tanesi bir boşluk buldu halakada ve hemen oraya oturdu. Diğerisi ise onların en arkasına oturdu. Üçüncüsü ise arkasını dönüp çekip gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince buyurdu ki أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثلَاثةِ Size şu üç kişinin haberini vereyim mi buyurdu. Birincisine gelince o Allah'a sığındı, Allah da onu sığındırdı. Diğerine gelince o Allah'tan haya etti, Allah da ondan haya etti. Üçüncüsü yani çekip gidene gelince o yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bu konudaki Allah azze ve celle'nin haya sıfatı Allah azze ve celle'nin subhanahu ve taala'nın diğer sıfatları gibidir. Yani nasıl ki biz Allah azze ve celle'nin ilmini ispat ediyoruz ama Allah'ın ilmi bizim ilmimiz gibi değildir. Allah azze ve celle'nin duyma sıfatı nedir? Bizim duymamız gibi değildir. Allah'ın görmesi bizim görmemiz gibi Değildir. Allah'ın dilemesi bizim dilememiz gibi değildir. Yani bizim de dilememiz vardır, biz de dileriz, Allah da diler ama bizim dilememiz Allah'ın dilemesi gibi değildir. Biz de görürüz, Allah da görür ama asla ve asla bizim görmemiz Allah'ın görmesi gibi değildir kardeşlerim. Tıpkı yine haya sıfatı da bizim anladığımız haya gibi değildir Allah Azze ve Celle. Yani burada Allah subhanahu ve teala kendi nefsi için ve Resulü aleyhissalatu vesselam da onu bu şekilde ettiği için nedir? Bunda haktır ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Emre'l-Kayyim rahimuhullah şöyle diyor Allah azze ve celle'nin el hayi el haya ismiyle sıfatıyla azze ve celle'nin onunla alakalı. Diyor ki, Muhakkak ki Allah Subhanahu ve Teala kendisini haya olarak yani utanma duygusuyla ne yapmıştır? Vasfetmiştir. Ve yine Resulü Aleyhissalatu vesselam da Rabbisi Azze ve Celle'yi de Allah Azze ve Celle'yi de onu bu sıfatla vasfetmiştir. Allah hayidir, kerimdir. Allah utanma sahibi olan ve kerim olan cömert olandır. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın buyurduğu gibi İnne Allahu Hayyün Kerim istahyi min abdi izâ rafa yedeyhi izâ rafa ileyhi yedeyhi en yerdahuma sifra muhakkak ki Allah hayidir kerimdir haya sahibidir kerimdir ve bir kulu kendisini dua etmek için elini açtığında onu sıfır olarak yani boş bir şekilde çevirmekten haya eder buyurmuştur. Ve Ummu Süleym diyor ki radıyallahu anha, Ey Allah'ın Resulü, hakikaten Allah hak olarak haya eder diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Vesselam onu ikrar etmiş. Evet doğru olduğunu söylemiş ve bunun üzerine demiştir ki Allah Resulü Vesselam, İnne Allahe la yestehyi al hak. Muhakkak ki Allah hakkı söylemekten haya etmez. Yani bundan çekinmez Sakın ola birisi, hiçbiriniz hanımına, ona arkadan yaklaşmasın buyurmuştur Allah Resulü selam. Yine Evnül Kayyım diyor ki, Rahimahullah bu diyor yine Allah Azze ve Celle'nin hayası haya ismi, haya sıfatı öyle bir şeydir ki bunu insan idrak edemez, anlayamaz. Ve yine akıllar bunu ne yapamaz? idrak edemez. Çünkü bu öyle bir hayadır ki ikram sahibi, iyilik, cömertlik ve yücelik ...ululuk hayasıdır demiştir. İbn-i Kayyim Rahimullah. Allah Tebareke ve Teala hayidir, kerimdir. Allah haya sahibidir, kerimdir. Ve bir kulu kendisine dua etmek için, yalvarmak için ellerini açtığında onu boş çevirmekten Allah haya eder. Ve yine İslam uğrunda saçını sakalı ağartmış, yani ömrünü İslam için geçirmiş kimseye azap etmekten Allah haya eder... Ve diyor ki Yahya İbn Muad şöyle derdi diyor. Kul günah işler Allah ondan haya eder diyor. Bir eserde diyor ki kim Allah'tan haya ederse Allah da ondan haya eder. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle isim ve mı sever. Kendisini bununla över. Ve aynı zamanda bu isim ve sıfatlarının yarattıkları kulları üzerinde de zuhur etmesini ister bunu sever yani bu da Allah Azze ve Celle'nin kemalinin lazımıdır lüzumudur Allah Azze ve Celle hayyyun yuhibbu ehlül haya Allah haya sahibidir ve hayalı olanları sever Allah Azze ve Celle kerimdir cömerttir kerim olanları cömert olanları sever Allah kuluna mükafat verendir ve buna karşılık kendisine şükredenleri sever. Allah, Allah Azze ve Celle muhsindir. İyilik sahibidir ve iyilik edenleri sever. Subhanahu ve Teala. Allah affedicidir. Kullarından da affedenleri sever. Allah halimdir. Yumuşaktır. Kullarından yumuşak ehlini, yumuşak olan, yumuşak huylu insanları sever. Ve Allah Azze ve Celle'nin nedir? Bu isim ve sıfatlarını e, sevmesi ve nedir? Sevmesiyle birlikte kullarına da bunu emretmiştir. Allah Azze ve Celle hayayı, ihsanı, iyiliği, merhameti, cömert olmayı ve affetmeyi sever ve kullarında aynı bu sıfatlarla sıfatlanmasını emreder Allah Azze ve Celle. Ve yine aynı zamanda kullarının Kendisinin sevmediği sıfatlarla da kullarının sıfatlanmamasından hoşlanır. Eğer kendisi bir sıfattan hoşlanmıyorsa Allah subhanehu ve teala kullarının da o sıfatla sıfatlanmamasını ister. Tıpkı cömertin karşılığı nedir? Cimriliktir. Allah cimri değildir. <gülüyor> Kerimdir, cömerttir. Bunlar hoşlanmaz. Aynı zamanda kullarının da cimri olmasından hoşlanmaz Allah subhanahu ve teala. Kardeşlerim delillere baktığımız zaman birçok delilde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gelen deliller hayayı hep emreder hayalı olmaya teşvik eder Müslümanlara ve bunun eserinin, izinin de çok büyük olduğundan bahseder gelen deliller ve hayanın Hepsinin hayır olduğundan bahseder. Bukhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَلْ اِيمَانُ ve وَسَبْعُونَ شُعْبَ İman yetmiş küsur şubedir, bölümdür. اَعْلَاهَا قَوْلُ لَا اِلَهَا اِلَّا Bunun en üstünü, imanın en üstünü La ilahe illallah sözüdür. Ve ednaha en düşüğü de imatatul eze anittariqi. Yoldan insanlara eza veren, eziyet veren, sıkıntı veren bir şeyi gidermektir. Ve el hayâ'u şu'betun min şu'abil iman. Hayâ da imanın şubelerinden, bölümlerinden bir şubedir, bir bölümdür buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Buhari ve Müslim'de Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhumadan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın yanına uğruyor ve ensardan birisi o da kardeşine haya konusunda vaazda ediyor. Yani hayalı olmamasına, çok utangaç olmamasına dair. Bunun üzerine ne diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Da'hu da fe innel hayae min iman. Onu bırak yani hayalı olsun çünkü haya imandandır buyurmuştur. Ve yine Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette İmran İbn Hüseyin radıyallahu anh'tan Allah Resulü selam el hayau la yeti illa bi khayr. Haya ancak hayır getirir ya da hayırdan başka bir şey getirmez. Başka bir lafızda da el hayau kulluhu khayr. Haya'nın tamamı hayırdır buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani hayı, haya hayırdan başka bir şey getirmez. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içerisinde en şiddetli, en çok haya sahibi olan idi. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen Ebu Sa'id El-Hudri radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi diyor kendi odasındaki bir bakireden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam daha fazla, daha şiddetli Haya idi diyor. Ee, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhum. Kardeşlerim, Haya öyle bir ahlaktır ki bir kulda, bir Müslümanda, bir müminde olması gereken bu duyguyla o Müslüman kötü şeylerden ya da kötülüklerden kendisini alıkoyar. Ve her türlü hak sahibinin hakkını vermede yani ona taksir olmada onda noksanlıkta ne yapar kendisini alı koyar. Çünkü o yüzdendir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanların diyor ilk nubuvet kelamından insanlara ulaşan diyor idem testahy fa sna maşet. diyor nubuvetten yani ta ilk şeyden peygamberlikten ta günümüze kadar ulaşmış bir söz vardır. Felnem, idalem, tesdahi, fasna müşit. Utanmadıktan sonra haya etmedikten sonra dilediğini yap. Eğer bugün insanlar bir takım işler yapıyorsa haya perdesinin araladığından aralandığından ya da bunun yırtılmasından dolayı meydana gelir. Haya ne yapmış? kalmamış. Utanmadıktan sonra haya etmedikten sonra dilediğini yap. Buhari'de gelen rivayette. Yani bu ilk nübüvvetten ta ilk insan Adem Aleyhisselam'dan ta günümüze kadar söylenmiş bir söz ulaşan söz. Utanmadıktan sonra, haya etmedikten sonra dilediğini yap. Demek ki kardeşlerim insanı her türlü fuhşiyattan, her türlü münkerattan alıkoyan nedir? İşte o insanın içindeki haya duygusudur. Bu da tamamen imanla alakalı, imanla eş paralel olan bir şeydir. İman varsa haya da vardır. Çünkü ondan bir nedir? Şubedir. Ve hayanın en büyüğü de hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle'den haya etmektir. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmide'de gelen Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü diyor ki istahyu minallahi Allahi el hayae Allah azze ve celleden gerektiği gibi hakkıyla haya edin diyor. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ليس ذلك sizin dediğiniz gibi değil. Yani mücerret haya ediyoruz tamam değil. Fakat diyor Allah'tan gereği gibi haya etmek şudur ki diyor. Entahfazur ra'sa ve ma'a. Kafasının, insanın kafasını ve onunla alakalı şeylerden şeyleri koruması. Vel <gülüyor> ve Karnını ve içindekileri koruması. Ölümü ve ölümle birlikte çürümeyi düşünmesi her kim ahireti istiyorsa dünya zinetini terk etsin ve her kim de diyor bunu yaparsa muhakkak ki Allah'tan hakkıyla haya etmiştir. Şimdi, heftur rağs yani insanın kafasını korumasıdır diyor. Bu ne demektir? Kulağını koruyacak, gözünü koruyacak ve dilini koruyacak. Neyden? Her türlü haramdan. O zaman Allah Azze ve Celle'den hakkıyla haya etmiş olursun. Ne yapacak? Göz, kulak ve dili her türlü haramdan koruyacak. Harama bakmayacak, haramı işitmeyecek, ya hayır konuşacak ya da susacak, haram söz söylemeyecek. Kimsenin namusuna dil uzatmayacak. Kimseye yalan söylemeyecek gibi. Ve insanın karnını ve iç organlarını koruması ise nedir? İnsanın her türlü haramı işlemedeki ısrarına karşı kalbini koruyacak. Kalbin korunması en büyük şeylerden bir tanesi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi muhakkak ki bedende bir et parçası vardır. Eğer o et parçası doğru olursa bütün beden doğru olur. Ama o yamuk olursa bütün yamuk fasit olur, bütün yamuk olur. İşte o et parçası kalp dörtür. Allah'tan hakkıyla haya etmek nedir? İnsanın karnını ve iç organlarını özellikle de kalbini haramlara karşı ısrar etmeye karşı koruması gerekir. Allah'tan haya budur. Ve yine insanın karnını koruması ne demektir? Her türlü karna giren, mideye giren haramdan yiyecek ve içecekten uzak durması kendini korumasıdır. İşte Allah'tan hayâ budur. Ve insanın yine ne yapması? Kendisini zina gibi kötü bir fiilden de koruması gerekir. İşte bu da Allah'tan hayâ'ı gerektir. O yüzden kardeşlerim insan Allah'tan ona yakınlık derecesinde haya eder hani takva diyoruz, ihsan diyoruz, ihlas diyoruz ya, bunların hepsi birbirine yakın. Ve insan Allah Azze ve Celle'nin kendisine kudreti, yani e, ona yakınlığı hisbetinde ne yapar? Allah'tan korkar, Allah'tan hayal eder kardeşlerim. Eğer Allah'tan hakkıyla hayal edecekseniz, etmemiz gerekiyorsa, gözü, kulağı, dili haramdan koruyacağız midemize ne girmiş, haram mı, helal mi? Dikkat edeceğiz, kalbimizi günahlara karşı ısrar etmede koruyacağız. Ve yine e, kendimizi ne yapacağız? Zina gibi Allah korusun kötü bir fiilden koruyacağız. Ne kadar Allah'a yakın olursak Allah'tan o kadar haya ederiz kardeşlerim. Yani basit bir söz değil, Allah bizi o hayalı imanın şubesi olan o haya sahibi Allah'tan hakkıyla haya eden kullarından eylesin bizleri bu haya duygusuyla e, rızıklandırsın ve hem gayipte hem gözüken hem gözükmeyen şeylerde yerlerde Allah'tan hakkıyla korkan kullarından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 Cennetine girdirdin kullarından eyle. Allahümme amin, subhaneke, Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve atubu ileyk ve ahiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alemin.